Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Tariçten sanat programındayız. Ben Çelenk. Gezegenin farklı köşelerinden Türkiye'yi ilgilendiren kültür sanat haberleriyle karşınızdayım. Bugün çok değerli bir konuğum var. Sanatçı Gülsün Kara Mustafa. Onu buraya davet etme bahanemdi. Çünkü pek çok şey aslında konuşmak için kendisini buraya davet edebilirim. Ama bunun bu seferki bahanesi Berlin'de. Berlin'in en prestijli güncel sanat kurumlarından biri sayılan, hepimizin kültür sanat alanında bir şeyler görmek için Berlin'e gittiğimizde ziyaret edici ilk noktalardan biri olan hamburger Bahnhof'taki kişisel sergisi Kronografya. Yanlış telaffuz etmiyorsam. 23 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek bu sergi 10 Haziran'dan beri ziyarete açık. Bunu konuşmak istiyorum. Gülsün hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi. Biraz önce yayına girmeden önce de konuştuğumuz üzere e, Türkiye'de aslında 1990'lı yıllardan beri özellikle güncel sanat alanında çok aktif bir isimsiniz. Hakikaten e, bizim gibi daha genç e, kültür sanat profesyonellerinin de özellikle sanatçıları da çok e, yoğun etkilediniz. Hepiniz, hepimiz işlerinizi takip çok ediyoruz. Üzerine onlardan <gülüyor> feyiz almaya çalışıyoruz. E, sinemayla da ilişkiniz var hatta yayıncılık hayatınızda var biraz önce onu öğrendim işlerinizde genel olarak göç göç kavramı belki birtakım siyasal nedenlere bağlı olan göçe belik kimlik politikaları Yine belki göçmenlikle, göç meselesiyle ilişkili olarak pop kültür, arabesk belli dönemlerde, 90'larda özellikle bütün bunları kapsayan ama bütün bunları kapsarken de özellikle batının Orta Doğu'ya, bizim de içinde bulunduğumuz bu coğrafyaya bakış açısındaki stereotipleri, klişeleri ya da genel olarak o oryantalist bakış açılarını eleştirmeye çalışan bir e, yanı var. Benim gözümde her zaman böyle oldu. O yüzden de Berlin'de böyle bir sergi açmanız özellikle konuşmaya değerdi benim için. Türk e, asıllı ya da Yine Orta Doğu coğrafyasından göçmenlerin yoğun yaşadığı bir yer. Ee, nasıl gelişti süreç? Önce buradan başlamak istiyorum. Sonra da Berlin'de yapılıyor olmasının sizin için önemi e, nedir? İsterseniz konuyu buraya getirelim. Şimdi e, süreci anlatmak gerekirse aslında benim bu çalışma e, bağlamında sürekli e, Türkiye, yurt dışı e, çeşitli e, Avrupa ülkeleri. Onun dışında işte Kuzey Amerika, Güney Amerika. Asya vesaire dolaşa dolaşa gerçekleştirdiğim bir sürü işin e, salt sergisiyle birlikte, saltta açılan e, vaat edilmiş bir sergiyle birlikte bir araya getirilmesiyle e, başladı diyebilirim bu Berlin süreci. E, şöyle bir durum, bugüne kadar ben çok e, bireysel sergide yaptım. ...işte çeşitli katılımlarım oldu... ...Biennallere katılımlarım oldu... Ee, ve büyük sergilere, küçük sergilere hatta hatta hiç onlara katılmadan e, alternatif gruplarla yaptığım bir takım işler oldu. E, ve bütün bunların özünde hep kendimi anlatabilmek, kendimi aşabilmek, e, bir takım sözleri doğru söyleyebilmek telaşı vardı. Ve bu işler tamamıyla büyük bir dağınıklık içindeydi. Ee, bana kalırsa e, bütün bunların bir araya gelmesi saltta gerçekleştirdiğimiz e, vaat edilmiş bir sergiyle. 2000, oldu. 2013 yılında, 2013 yılında sergi. İstanbul Beyler ve Elveren ve Duygu Demir'in e, küratörlüğünde işte e, yapabildiğimiz o büyük sergiyle bütün bu işler bir araya geldi. Bir araya geldiği zaman aslında ben de şaşırdım. Çünkü hiçbir şekilde böyle okunabileceğini, böyle bir birikim oluşturmuş olduğunu ben de fark edememiştim. Dolayısıyla benim için bir yeniden başlangıç noktası oldu bu. Okuduğum kadarıyla zaten Hamburger Bahnhof'un sizin serginin küratörlüğünü üstlenen Melanie galiba evet, değil mi? Evet, Melanie İl, Evet. İlk olarak zaten sizin işleriniz önceden bildiğini söylüyor ama bu kadar kapsamlı farklı okumalara açık bir... Külliyatın diyeceğim bir aradalığını evet. İlk defa salttaki i̇lk defa sergide saltta görüp heyecanlanıyor gördü. Aslında Berlin İzleyicisi için hiç yabancı değilim yani e, pek çok sergim oldu Berlin'de pek çok sergim oldu Almanya'nın e, yüzeyinde pek çok şehirde sergilere katıldım ve sergiler de oldu. verdiniz ders de verdim işte misafir profesörlük yaptım hepsi e, bir bütün oluşturduğunda gerçekten ilişkiler böyle bir e, e, alt yapı oluşturuyordu e, Melanie Rominger bu sergiyi gördüğünde e, bir hamburger Bahnhof'ta... Ee, gerçekten ilginç olabilecek e, bir yeniden üretim olabileceğine karar verdi. Ve e, doğrudan e, Hamburger Barnof'un yöneticisine gidip e, bunu teklif etmiş. Ettikten sonra e, Udo Kitelman e, müdür e, Türkiye'ye gelmiş ve bu sergiyi tekrardan görmüş. E, gördükten sonra da bu karar verildi ve bana bu teklif getirildi. E, getirilen... Teklif 2014 yılı içindeydi hmm. fakat biliyorsunuz bu kurumsal e, mesele ne şekilde hallolur ne şekilde uzar gider vesaire yani ben bu teklifi aldığımda pek de önemsemedim yani şimdi 2014'te bu sergi nasıl oraya gidecek falan derken gerçekten araya bir sürü şey girdi. Berlin'de yine aynı Hamburger Bahnhof'a bağlı olan Noya Galeri'nin kapatılması ve Noya Galeri'nin kapatılmasıyla birlikte oradaki bütün kalıcı işlerin Hamburger Bahnhof'a devredilmesi ve onların muhakkak ve muhakkak bir biçimde gösterim sırası oluşturması bizim sergiyi önce 2015'e attı ondan sonra da E, ...2015'te yalnız bir şey gerçekleştirildi... ...bir resmi... Sözleşme imzalandı Ondan sonra da 2016'da Açılış tarihi belirlendi ve bu şekilde Açabildik bu sergiyi Peki bu hayırlı bir gelişmeydi bekle, değil mi? Bu kadar atılması Çünkü Aslında evet. Çünkü Akabinde olması Belki ona biraz daha mesafe almanızı Üzerine düşünmenizi Belki yeni bir şeyler daha tasarlamış olmanızı da Beraberinde getirmiş midir Yeni iş var mı bu sergide Var yeni işte var Her şeyin tekrardan düşünülmesi için de Gerçekten senin dediğin gibi Çok güzel bir zamanımız oldu e, ve bu zaman süresince e, bir de yine aynı kurumun e, kesinlikle bir katalog şeklinde değil bir kitap şeklinde e, çıkaracağı bir e, bir yayını. E, ortaya koymak durumunda kaldık e, şu anda e, sergiyle birlikte e, basılmadı çünkü serginin içeriğini de e, görsel olarak bu kitaba dahil etmek istiyorduk 350 sayfalık bir yayın e, önümüzdeki ay e, ya da bu ayın sonuna doğru e, yayınlanacak Aa. ve bu da bizim için çok benim için özellikle çok önemli bir katkı çünkü e, gerçekten bir sanatçı kitabı Herhangi bir sanatçı kitabı öyle üç beş resim bir e, okazyon bir e, işte bir sergi katalogu değil bu e, bunun yapılması da çok zaman aldı üzerinde çalışılması da çok zaman aldı ama sanıyorum e, bir katalog rezone olmasa bile e, 70lerden bugüne olabilecek pek çok işi e, içeren e, ve içinde gerçekten e, değerli bir e, tekst ...yoğunluğu bulunan bir kitap ortaya çıkacak. Çok Ve bu da yazarlar. önemli. Çok farklı Çok önemli. yazarlar da yani... E, ...illa sanat alanından değil de... ...Meltem Ağıska gibi aslında sizin... ...işteniz evet, başka evet. E, disiplinler aracılığıyla da... Yor, ...yorumlayabilecek isimlerin de yazılarına... ...yer verildiği dikkatimi çekti. Ee, Katalog evet. hangi dilde? Daha doğrusu bu sanatçı kitabı... ...ya da sergi kitabı diyeceğim... ...yayın hangi dillerde basılıyor? E, iki, i̇ki dilde basıldı. E, basılacak daha doğrusu henüz bitmedi... İngilizce ve Almanca. Dolayısıyla İngilizce daha yaygın kullanımına yol açacak. Öbürü de Almanca olarak yerel şey ihtiyacı karşılayacak. Yazarların gerçekten birinin muhakkak bir sosyolog olması konusunda hem fikirdik çünkü yani benim işlerimi anlatabilmek üzere yola çıkan. ...birinin mutlaka bir sosyolojik temeli, bir temele oturmasının doğru olduğunu düşünmüştük. İkinci yazar ise enteresan birisi. O da bir aslında kendisi sanatçı ama iyi bir sanat kritiği ve iyi bir yazar. Marion von Osten. Marion von Osten ile bizim karşılaşmamız... 1993 senesine rastlar ve o gün bugündür kendisiyle onun küratörlüğünde yaptığı çalışmalarda pek çok iş ürettik, pek çok yerde birlikte gösterdik. Köln'deki Project Migration Project Migration migrasyon projesinin yönlendiricilerinden bir tanesidir ve benim işimi. Gerçekten iyi anladığını düşündüğüm çünkü birlikte üretim yaptığımız birisi. O açıdan o yazar da çok değerli benim için. Böylece bu dayanışmalardan ilginç bir kitap çıktı. Ayrıca kitapta Melanie Ruyger'in de elbette üstlendiği işi ne şekilde ele aldığını anlatan bir yazısı var. Peki Gülsün Kara Mustafa ile birlikteyiz. Hariçten sanat programı onun Almanya'nın önemli sanat kurumlarından biri olan Hamburger Bahnhof'taki kişisel sergisinden e, bahsediyoruz. Sergi 10 Haziran'da açıldı ve Ekim ayına kadar e, izlenebilir olacak. E, kısa bir müzik arası verelim sonra Gülsün'le konuşmaya devam edeceğiz. E, dumandan Gönül. <gülüyor> Orhan Gencebay parçasının güncel bir yorumu geliyor. Gülsün Kara Mustafa'nın işlerine de uygun gidebilecek esprili bir parça seçmeye çalıştım. Birazdan Harici Sanat programına devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hariçten sanat programına bir müzik arası verdik. Gönül, Orhan Gencebay parçasının güncel bir yorumu Duman tarafından onu dinledik. Gülsün Karamustafa, Türkiye'nin önemli doğayan sanatçılarından biriyle birlikteyim. Onun Berlin'de 10 Haziran'da açılan Hamburger Bahnhof'taki kişisel sergisinden konuşuyoruz. Gülsün bu bir retrospektif değil. Yani öyle tanımlanmıyor hayır, en hayır. azından. Değil. Kronografya başlığı var. Bu başlık nereden geliyor? Nasıl bir sergiden bahsediyor? Çok geniş ölçekli olduğunu biliyorum yani. Hamburger Banof zaten büyük bir sanat kurumu. Evet. Ee, i̇ki katına birden yayılmış işler olduğundan bahsettiniz. Yüzden fazla yapıt var. Yeni işler yaptınız mı? Kronolojik bir sıralaması mı var? Nasıl bir sergileme? Ee, şimdi aslında yine geriye dönüp Salt sergisinden bahsetmek istiyorum. Ee, biz Salt sergisi için Merve ve Duygu ile birlikte Ee, ...çalışmaya oturduğumuzda... E, ...onu gördük. Yani bir e, kronolojik sıralama içinde... ...bir retrospektif yapmanın... E, ...pek bir anlamı olmayacağını... ...çünkü pek çok dağınık bir e, e, düzlemde... E, ...çok çeşitli e, işler yapmış biri olarak... ...onları e, bir retrospektif diye sunabilmek için... ...onun çok daha geniş bir çalışmaya... ...yayılması gerektiğini düşündük... Ve e, bu işleri bir araya getirdiğimizde de kendi içlerinde bir diyalogları olduğunu ve onları e, bir arada gösterildiğinde bir büyük sergi oluşturduklarını e, gördük. Şimdi bu yeni serginin de mantığı aslında e, yine aynı sebeplerden dolayı e, ne kadar zorlarsak zorlayalım, kronolojik bir saraya girdiği zaman pek bir anlamı olmaması ya da pek bir Ee, ...yani kendini anlatış biçiminin o olmadığını gördüğümüzde yine e, belli bir e, retrospektif dışı bir sergi Tabii daha ziyade, olmayı zorladığını gördük. Sanki daha ziyade tematik evet. ve kavramsal ilişkiler evet, evet. üzerinden okuma bu, bu yapmak daha sağlıklı. Bu sergide aslında e, diğer sergide bulunmayan bazı işler var... Ve bu işler aslında daha önce sergilediğimiz sergilediğimiz işlerle bir araya geldiğinde bağlamı ve anlamı biraz daha destekleyerek daha çok ortaya çıkardı. E, ve ondan sonra e, bir araya getiriliş biçimlerinde yine benzerlikler var, ayrılıklar var. E, fakat yine de e, dolaşma kolaylığı e, benzer bir kolaylık e, bu sergide de. Ee, onun ötesinde e, yeni bir iş e, sundum bu bu bu sergide. E, o da e, bir anıt. Aslında 1980'lerde, 80'lerin ortasında... E, ...habire anıt yapma ihtiyacı duyuyordum. Yani monümanlar yapma ihtiyacı duyuyordum. Çünkü monümanlar aslında e, dönemi ifade eden... Onun adına oluşturulmuş ve ona sunulmuş bazı şeylerdir. Ve bu monümanlar benim için o dönemde o kiçin yükselişi döneminde hepsi dönüp dolaşıp birer kiç monüman halindeydi. Bu dönemde yani 21. yüzyıl için bir monüman yapsam nasıl bir şey olur diye aklımdan geçerken çok tuhaf bir takım figürlere rastladım arşivimde. Bu arşi figürler 20. yüzyılın başından küçücük taş baskılardı. Yani toplam belki 10 santim veya 7,5 santim yüksekliğinde. Ve de bunlar bir okul kitabı için mi yoksa herhangi başka bir şey için mi bunu da anlayamadığım kule yapan erkeklerin gösterildiği Bir e, bir takım görsellerdi. Bu görsellere daha dikkatlice baktığımda yani e, o bir araya geliş biçimleri birbirlerinin üstüne çıkışları işte filan onları gördüğümde o kule fikri askeri bir kule fikri vesaire hepsi bir araya geldiğinde ben bu figürleri dekupe etsem büyütsem ve üst üste koysam nasıl bir şey ortaya çıkar diye bir Ee, ...bir... E, ...düşünce geldi aklıma... ...ve bu düşünce... E, ...birdenbire bu yeni işin temeli oldu... ...ve üst üste binen... ...ve kule yapan... ...o, o garip figürler... E, ...maketini yaptığımda... ...ve birdenbire e, fark ettim ki... ...bu ancak 21. yüzyıla... ...itaf edilebilecek bir... E, ...kuledir... ...bir... ...bir, e, bir monümandır... Ee, ve yaptığım yani şey e, bellerinin üzerinde bir kuşakta kırmızı bir bant vardı. O bandı aynen alıp ağızlarının üzerine de kapadım. Yani e, konuşması, e, kendini ifade etmesi, e, ne yaptığını pek anlatabilmesi zor olan bir takım figürlerin üst üste binerek yaptıkları bir kuleden oluşan bir anıt oldu bu. Mutlaka görmemiz gerekiyor. Yaz boyunca Berlin'e gidenler, daha doğrusu Ekim ortasında bile Berlin'e Berlin gitmiş olanlar aslında Hamburger Bahnhof'ta sizin genel sanat pratiğinizle ilgili hakikaten çok kapsamlı, derinlemesine de okumalar evet. içeren e, bu sergiyi gezme fırsatı bulacaklar. Aynı zamanda yepyeni bu anıtınızı da 21. yüzyıl için yaptığınız anıtınızı da gezebilecekler. Sergi başlığı nereden geliyor Gülsün? Kronografya. Onun, Şimdi, onun için e, bir şey söylemek sergi ister sergi başlığı aslında işlerimden birinin ismi. Ama e, pek çok şeyi düşündüğümüzde yani e, öncelikle bir iş ismini e, başlığa taşımak fikri e, aslında başından beri aklımızda olan bir şeydi. Çünkü benim işlerimde e, isimler e, önemli bir yer tutar ve o isimler bazen e, kendisi e, bir e, e, üst başlık oluşturur pek çok e, yerde ve o, o, o da e, birçok şeyi birlikte ifade eder. E, ...1994 yılında yaptığım Kronografya adlı bir işim vardı. Burada Tarık Zafer Tunay'a e, kültür merkeziydi o zamanlar. Eskiden e, evlendirme dairesi, şimdi tekrar evlendirme dairesi oldu. İsabetli bir karar. Çünkü Kültür Derneği, Kültür Merkezi olarak hiçbir işe yaramıyordu. Ama o dönemde ben yine... E, aklı evvel bir çağdaş sanatçı olarak orayı hemen kapatıp onun ortasına bir enstelasyon yapmıştım. Ve bu enstelasyon e, bir yuvarlaktan oluşuyordu. Ve bunun içinde aslında o ellilerin evlendirme dairesinin... ...belki de pek çoğu oralarda, orada evlenmiş olan radyo sanatçılarının... E, ...radyo dergisi kapaklarındaki görüntülerinden oluşuyordu. E, bu benim için önemli bir enstelasyondu. Çünkü... E, O radyo dergilerine babam yazardı ve o dergilerin her birinin içinde babama ait bir yazı vardır radyo ile ilgili. Bu işin kapalı yanı ama açık yanında da o neredeyse yine bir gönderme, bir anıt 20. yüzyılın tam ortasına doğru ve bir tarih yazma biçimi. Dolayısıyla bu tarih yazma fikri... Aslında bütün işlerimde de hafiften tekrarlanan tarih yazma fikri bu serginin ismi olarak güzel değerlendirilebilecektir diye düşündük. Ve bu sergi kronografya. Zira kronografya çağır. sizin işlerinizin tarihinde yazmaya soyunan bir sergi. Öyle bir i̇şte bakalım iki nasıl değerlendirilecek, nasıl değerlendirilecek. Ee, yavaş yavaş programın sonuna da harici sanat programının sonuna da geliyoruz. Ee, ama siz sadece hamburgerbanof'ta açtığınız bu kişisel sergiyle yurt dışında varlık göstermiyorsunuz. Türkiye'de de yurt dışında da pek çok çalışmalarınız devam ediyor. Yakın dönemde Google Eye'm koleksiyonuna bir işinizin girdiğini biliyorum. Dünya'nın evet, en önemli koleksiyonu. Evet koleksiyonlarından, e, koleksiyonları arasında. Geçtiğimiz yıl 2015 yılında Prince Claus ödülünü kazandığınız evet. Gurur duyduk evet. burada. E, Tate'de Tate Modern'de bir işiniz gösteriliyor. Şu anda gösteriliyor, Şu anda. sürekli gösteriliyor. Londra'da, evet, evet. yani tam hariçten sanat yurt dışından, gezegenin yani farklı dışarıdan. Yani Tate Modern'in koleksiyonunda olan bir işim, Hı -hı. meydanın belleği o sürekli gösteriliyor. İstanbul Modern'in de koleksiyonunda evet, olan evet, bir iş evet. aynı zamanda ne güzel ki. Başka yönünüz böyle e, Türkiye dışında ya da Türkiye'de yakın dönem projeler, sergiler, yayınlar bir şeyler var mı? Evet var. Şimdi bir Viyana'da bir özel Galeride, galeri de, galeri Kringzinger'de aslında çok yakın bir tarihte yaptığım 2015'te Florence'da gerçekleştirdiğim bir iki odalı bir proje vardı. O projeyi bu sergiye katmadık çünkü yani onun daha önceden kapatılmıştı o bu Viyana Viyana sergisi için. O projeyi orada sergileyeceğim. Swaddling the Baby. Bebeği kundaklamak. Aslında o projeyi 2015'te yaptığımda hiçbir fikrim yoktu. Ama şimdi ben biraz kundak yapıyorum çünkü kızımın ikiz bebekleri oldu ve ikisi de kundaklı şu anda evde duruyor ve benim uğraşlarım arasında. Bütün bu sergi vesaire her türlü işin arasında aslında hayatla ilgili öyle bir işi de yapmakta olmak muhteşem bir şey. Bunu çok değerli Buradan buluyorum. Buradan sizi de hem de kızınız hem arkadaşım hem de yine kültür sanat dünyasını yakından tanıdığı grafiker Ayşe Mustafa'yı da kutluyoruz. Böylece çok teşekkür ederim Gülsün. Size iyi ki geldiniz. Umarım başka uluslararası projeleriniz hakkında da yeniden konuşma fırsatımız olacak. Hariçten Sanat programını bu haftalık böyle kapatıyoruz. Teknik masadaki Ömer'e de teşekkür ederek. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri okay!